Derin tefekkürüyle sabrın bileği taşı olan Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi ısın neslindendir. Şam civarında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir. Dedesi Hazreti İshak Aleyhisselam'ın duası bereketiyle Allahu Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat verdi. Hizmetçileri, tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir yetim ve dolara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri, misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severdi. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında fakir ve gariptir. Sonunda ise şükrü ve darbı mesel haline gelen sabrının neticesinde tekrar ihsan-ı ilahiye gark olmuştur. Cenab-ı Hak onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul bulmuştuk. O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 Eyyub Aleyhisselam Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilahi vahye mazhar olmuş bir peygamber olduğu şöyle bilinir.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 daha önceden Uhu ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyubu, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola peygamberliğe etmiştik. Biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. Elenham 84. İmtihan, sabır ve mükafat Eyyub aleyhisselam'ın mal, mülk, zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler ilahi bir imtihan olmak üzere birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa duçar oldu. Ancak hakka tevekkül ve teslimiyetiyle bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı oldu. Onun dillere destan olan sabır ve teslimiyeti bir ibret numanesi olarak insanlık tarihine geçti. Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine aittir. Başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis insan kılığına girerek halk arasında bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eybu bir de darlık ve bela anındayken görmeli diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyordu. Bunun üzerine Allahu Teala da Eyüp Aleyhisselam'ın kendisini olan tevekkül ve teslimiyetini isaret etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Cenab-ı Hak Eyub Aleyhisselam'ı imtihan etmeyi murat edince İlk olarak mallarını elinden aldı. Bir sel ile koyunlarını, bir rüzgar ile de ekinlerini mahvetti. Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyüp'e koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. Ey Eyüp! Büyük bir felaket oldu. Allah'u Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti dedi. Hz. Eyüp bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükûnet içinde Rabbine hamd etti ve insan kılına girmiş bulunan şeytana mal ve mülkü bana Rabbim vermişti. Şimdi de aldı. Yegane sahip odur. Dilerse verir, dilerse alır dedi. Bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeyi etmişti. Daha sonra ise Eyyub Aleyhisselam'ın ders okumakta olan çocukları bir zelzele neticesinde vefat etti. Şeytan bu seferde feryadı fügan ederek Hazreti Eyyub'un yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlardı. Ey Ey! allah Teala evini bir zelzeleyle yıktı. Bütün çocuklarını elinden aldı. Onların canhıraş feryatları olacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? Dedi ve hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hz. Eyüp'ün tevekkül ve teslimiyetle yoğrulmuş kalbindeki merhamet-i taşarak mübarek gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye rıza gösterdi. maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu yine bir şeyler demek üzereydi ki Hazreti Eyüp ey Melu, sen iblisin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun bilesin ki evlatların birer emanetti sahibi geri aldı veren o alan o niçin inciniyim ben her ahvelde Rabbime ham deden bir kulum dedi. Salih kulların hakka teslimiyetini Aziz Mahmut Hüday Hazretleri bir beytinde ne güzel dile getir. Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur. Dahinemiz var. Enes bin Malik radıyallahu şöyle buyurmuştur. Üvey babam Ebu Talhan'ın bir oğlu ölmüştü.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 Ebu Talha boy abdesi aldı Hazırlanıp dışarı çıkmak istediği sırada Hanımı ona çocuğun vefat ettiğini haber verdi Büyük bir tesire kapılarak evinden ayrılan Ebu Talha Hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti Ve onunla birlikte namaz kaldı Sonra olup bitenleri Peygamber aleyhisselam anlattı Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umarım ki Allahu Teala bu gecenizi sizin için bereketli kılmıştır buyurdu. Enes bin Malik Hazretleri'nin anlattığı bu hadise, Ümmü Süleym'in zeka, takva ve bilhassa Cenab-ı Hakk'a teslimiyetini göstermektedir. Bu hadise, ana, baba, evlat, mal, mülk gibi bütün varlıkların ancak bir emanet olduğunu ve sahibinin gerektiğinde geri aldığını ne güzel izah eder. Sanki Ümmü Süleyh'in Ebu Talha'ya hallisaniyle yavrumuz onu bize gönderen kudret tarafından geri çağrıldı. Bir müddet sonra onunla kıyamette tekrar buluşacağız. Üzülme ve sesini çıkarma. Hak'tan razı ol demekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak Ümmü Süleym'e kısa bir müddet sonra Nur topu gibi bir yavru ihsan etti İsmi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Abdullah olarak Konuldu Allahu Teala İbu Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen Bir hastalık verdi Hastalığı o derece arttı ki Hiç kimse yanına vuramaz oldu Yalnız Şevkat Timsali hanımı Rahme Hatun eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek onun hizmetine devam etti. El işi yaparak maişe teminine çalıştı. Her türlü hizmeti severek ifa etti. Eyüp Aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti. Hamdü senasına devam etti nebevi bir edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Bu hal ayet-i kerimede şöyle bildirilmektedir. Resulüm, kulumuz ey o Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Saat 41. Çünkü şeytan, Eyyub Aleyhisselam'ın güzel halini haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyyub Aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunun idraki, tevekkülü ve teslimiyeti içindeydi. Eyyub Aleyhisselam'a şükür, hamd ve rıza halinden uzaklaştırma hususunda bütün çabaları boşa giden şeytan, bu defa şehir halkına vesvese vermeye başladı. Aman, Rahme ile görüşüp kendisine yardımcı olmayın. Yoksa eybun hastalığı size de geçer. Derhal onu şehrinizden kovun, dedi. Şehir halkı da bu fesada meylederek Rahme'ye evle beraber burayı terk edin. Yoksa sizi taşlayarak öldürürüz diye tehdit ettiler. Rahmatun çaresiz kalarak Hazreti Eybu sırtına aldı ve oradan ayrıldı. Şehir dışında bir yer indi, Eyüp aleyhisselamın altına kumlar yayıp başına taştan yastık koydu. Sonra da küçük bir kulübe yaptı ve hizmetine sadakatle devam etti. Allah'ın sabırlı Peygamberi Hazreti Eyüp bu durumda bile oradan gelip geçenlere emir bir maruf ve nehiyanil münkerde bulunuyor. Cevzi-Risı Atun geçimlerini temin için şehirdeki hanımlara iplik bükmekteydi. Bir ara efendisine "Sen bir peygambersin. Allahu Teala'dan sıhhat ve afiyet istesen de bu dertleri senden alsa deyince Eyüp Aleyhisselam "Sıhhat ve afiyetle geçen günlerimiz ne kadardı?" diye sordu. "Rahmatun 80 yıldı." dedi. Bunun üzerine Hazreti Eyüp, ey rahmet, şiddet ve bela zamanı sıhhat ve safa süresi kadar olmadan Cenab-ı Mevla'ya şikayet etmekten hayal ederim. allah Teala bizlere nimetler verirken razı oluyoruz da, ondan gelen belalara niçin sabretmeyelim? Hazreti Eyyub'un bu tahammül ötesi sabrı ayet-i kerimede met gibi hadis-i şerifte de sena buyurmuştur. Hz. Eyüp insanların en halimi, en sabırlısı ve en çok gazabını öfkesini yeneniydi. Onun hakka karşı rızası tam ve kusursuzdu. Şu Mısralar sanki onun yüksek sabır ve teslimiyet halini yansıtmaktadır. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, narında hoş, nurunda hoş. Ey Aleyhisselam'a vesvese veremeyen şeytan, bu sefer hanımı Rahme atına musallat oldu iki de bir onun önüne çıkıyor ve aklını çermeye çalışıyordu. Rahmatu'n da bunları Hazreti Eyüp'un aktediyordu. Eyüp Aleyhisselamsa hanımına, ey hanım, o senin yoluna çıkan iblisdir. Dikkatli o. Seni vesveseyle benden ayırmak istiyor diyerek ilk azla bunuyordu. Rahmatu'n Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından. Kendisinde Ceddi Yusuf'un güzelliğinden bir akis vardı. Civarında ondan daha güzeli yoktu. Bunun için şeytan bir gün onun karşısına yakışıklı bir kişi suretinde çıktı. Senden daha güzel birini görmedim. Ben şu yakın köydedim. servetimin de adli hesabı yoktur dedi. Rahmatun Rabbine sığınarak, ben hasta olan Eyüp Peygamber'in hanımıyım. Ona hizmet etmekteyim. Ve ben o şerefli peygamberden başkasına asla meyletmem dedi ve yürüyüp gitti. Rahmatun Hz. Eyüp'ün yanına döndüğünde olup biteni anlattı. Hz. Eyüp bu sözlerden sıkıldı. Hiddetle "Ey Rahme! Ben sana ondan sakınmanı söylemiştim." Eğer sıhhate kavuşursam sana yüz sopa vuracağım diye yemin etti. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergaha ellerini açtı ve bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. el 83 diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Eyub Aleyhisselam'ın bu şekilde dua etmesinin sebebi hususunda tefsirlerde değişik rivayetler bulunmaktadır. İmam cafer es Sadık Hazretleri buyurdu ki Musibet müddeti uzayınca şeytan, ey Eyüp, hastalıktan kurtulmak istersen bana secde et dedi. Hz. Eyüp'ün kalbi gayet mahzun oldu ve hastalıktan değil, düşmanın harı olmasından rahatsızım deyip, Rabbine bana bu hastalık isabet etti dedi. Diğer bir rivayet, kendisine iman etmiş bundan birkaç kişi, eğer bunda hayır olsaydı bu belaya duçar olmazdı demişti. Nadanların bu sözleri de Hazreti Eyyub'u son derece rencide etmişti. Diğer bir rivayet Rahme Hatun çaresizlik içinde kalarak yiyecek almak için elbisesini satmıştı. Eyyub Aleyhisselam bunu öğrenince büyük bir üzüntüye Rabbine iltica etti. Diğer bir rivayet Cebrail Aleyhisselam Hazreti Eyyub'a gelerek Aktealanın Teala'nın hazinesinde musibet imtihanı çoktur. Onlara takat getiremezsin. Sen Allah'tan afiyet talebinde bulun demiş ve şifa yap olması için Cenab-ı Hakk'a dua etmesini söylemiştir. Rivayete göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine girdi ve Eyüp aleyhisselamla alakalı bazı sualler sordu. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ağladılar ve şöyle buyurular: Allahu Teala yemin ederim ki Eyüp beladan inlemedi, sızlanmadı. Lakin yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi gece o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı, düştü. Hak yolunda hizmetinde kusur görünce bana gerçekten hastalık hisabet etti, dedi. Hz. Eyyub'un ifadeleri görünüşte sızlanma gibiyse de gerçekte bir duaydı. Çünkü sızlanma insanlara yapılan şikayet edilir. Allah-u Teala'ya yöneliş bir sızlanma değildir. Nitekim Yakup Aleyhisselam'da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılık ızdırabı ve hasretiyle büyük bir elem içindeydi. Ve ayet-i kerimede buyurulduğu gibi Dedi ki Ben bütün kederimi ve hüznümü Ancak Allah'a arz ediyorum Ve ben Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından Vay biliyorum Yusuf 86 Hastalıktan kurtuluş Rahme giyecek Yiyecek aramaya çıkmıştı Bu arada Cebrail aleyhisselam gelerek Cenab-ı Hak'tan Ey Eyüp, bela verdim, sabret. Şimdi de tekrar sıhhat ve nimet vereceğim. Haberiyle şu emri getirdi. Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Saat 42. Eyüp Aleyhisselam ilahi emir ucibince ayağını yere vurdu. Hemen bir pınar çizgırdı. O da bu suyla yıkandı ve böylece mucize olarak iç ve dış hastalıklarının hepsinden kurtuldu. Bir başka rivayete göre İbrahim Aleyhisselam ayağını yere vurduğunda bir sıcak, biri soğuk iki kaynak çıkmış. O da sıcak olan suyla yıkanmış, soğuk olandan da içmiştir. Ayet-i kerime de ayağını yere vur diye emredilerek mucizeyle bile kulun gayret emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Demek ki kulun sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, oturup sadece duayla yetinmemesi gerekir. Ayrıca duanın icap ve şartlarını da yeni getirmek lazımdır. Bu emir Meryem kısısındaki hurmanın dağını kendine doğru silkele. Meryem 25 emrine benzer. Ayrıca ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da Allah'a salih amel yükseltir. Fatır on. İfadesini hatırlatır. Nitekim Eyüp Aleyhisselam'ın büyük bir elef ve tazim içinde Cenab-ı Hakk'ın yönelişi neticesinde duası kabul olmuş ve kendisine şifa, rahmet ve lütuf kapılar açılmıştı. Ayet-i kerimede buyrulur. Bunun üzerine biz Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisine dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. El-Emmiyya 84 Hz. Cebrail, sıhhati iade edilen Eyüp Aleyhisselam'ın başına alhan emriyle bir taç koydu güzel elbiseler giydirdi. Lütuf bozu geldi ve üstüne altın parçacıkları servildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: Eyüp mucizevi suyla yıkandığı sırada önüne bir sürü altın çekirge düşmüştü. Eyüp bunları hemen toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allahu Teala: Ey, görüyorsun ben malını sana iade etmek suretiyle seni zengin kılmadım mı buyurdu. Hz. Eyyub, evet ya Rabbi, beni o suretle zengin kıldın. Fakat senin hayır ve bereket hazinelerinden mustani kalamam. Bu sebeple indi ilahiden her ne buyurulursa kabulümdür. Çünkü veren sensin, senin verdiğin şeyi nasıl reddederim dedi. Bu sırada Rahme Hatun şehirden döndü. Hazreti Eyüp'ü tanıyamadı. Onun kaybolduğunu zannederek sahraya koştu. Feryat edip ağladı. Eyüp Aleyhisselam seslendi. Ey hanım kim arıyorsun? Bir hastam vardı. Hayat arkadaşımdı. Bu kadar sıkıntı çekmişken şimdi o hazineyi yitirdim. O nasıl bir kimseydi? O sabırlı Eyüp'tü. Sağlıklıken sana benzerdi. Ey rahme, işte o benim. Allahu Teala bana sıhhat verdi. Her ikisi de sevinçle ağlaşarak Cenab-ı Hakk'a şükürde bulundular. Eyub aleyhisselam artık eski gençlik ve dinçliğine kavuşmuştu. Buna ilaveten Allahu Teala ona evvelkinden daha fazla mal ve evlat ihsan etti. Bizden bir rahmet ve aklı selim sahipleri içinde bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Saat 43. Nihayet Eyüp Aleyhisselam ve ailesi darmadağın bir haldeyken tekrar bir araya toplandı. Eskisinden daha büyük tıflara nail kılındı. Hz. Eyüp Aleyhisselam hastalıktan afiyete kavuşmuş olarak geçirdiği ilk gecenin sabahında derinden bir ah çekti. Sebebini sordular. Dedi ki Her gece seher vaktinde Ey bizim hastamız nasılsın diye bir ses duyardım. Şimdi yine o vakit geldi fakat Ey bizim sıhhatli kulumuz nasılsın sesini duymadı. Bunun için ağlıyor. Rahme Hatun'un hizmetinin mükafatı. Rivayete göre İbu Aleyhisselam hanımının bir hatasından dolayı saate kavuştuğunda ona yüz değnek vurmaya yemin etmişti. Ancak zevcesinin ona karşı hizmet ve fedakarlığı büyüktü. Bu sebeple allah Teala yüz tane ekin sapından oluşan bir demetle bir kere vurulmasını kafi görerek onlara merhamet buyurdu ve şöyle emretti. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yeminini böyle eline getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı bir kul bulmuştuk. O ne iyi bir kul! Daima Allah'a yenilirdi. Saat 44 Ayet-i Kerime'deki ruhsat, şeri ceza ve yeminlerde Eyyub ruhsatı adıyla baki kalmıştır. Ayette bu demetin ne demeti olduğu açıkça belirtilmediği için daha başka manalarda hamledilmiştir. Yani bu emir yalnız o göstermekte göstermekle kalmamış, aynı zamanda eli altında bir cemaat kurulması gerektiğine de işaret etmiştir.